58. konu 122. dersi görüyoruz. Bidnillahü Teala. Konumuz ziqarda, karat. Gazvesi. Evet. Ziqarat, gazvesi ve gazve daha önce de söylediğim gibi aleyhissalâtu vesselâm bizatihi bulunduğu savaşlara gazve, kendisinin bölük bölük gönderip de e, İslam ordusunun ve grupların müfrezelerinin savaştığı birliklere de seriye deniliyor. Öyle biliyorsunuz. Hudeybiye sulhundan, anlaşmasından sonra belli bir dönem var. O dönemde Araplardan, bu Bedevilerden bazı e, kargaşalıklar meydana geliyor. Bir takım hadiseler meydana geliyor. Ancak bunlar sınırlı ölçüde ...ve suratle... ...kontrol altına alınıyor... ...hemen kontrol altına alınıyor... ...ve bu dönemde... ...bu tür hadisele... ...İslam'ın yayılmasına... ...davet çalışmalarına da bir tesiri olmuyor... ...yani davet çalışmalarına... devam ediyor... ...biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda... ...Hudebi'den sonra ve İslam'ın e, ...ülkelere... ...emirlere... ...ondan sonra liderlere, kranlara... ...yazdığı mektuplar vardı mektuplar, yazışmalar söz konusuydu. Onları İslam'a davet ediyordu yani. Velhasıl işte bu kargaşalardan biri de Abdurrahman El Fezzari'nin baskın yapması. Bu adam müşriklerden bir tanesi ve aleyhissalatü vesselamın binitinin bulunduğu içerisinde binitinin olduğu develenin vesaire bir sürüye saldırıyor. Medine tarafında ve o sürünün çobanını öldürüyor. Sürüdeki bütün binit hayvanları ve diğer hayvanlar toplayıp götürüyor. Evet. Böyle bir hadise oluyor. Şimdi bunu uzun uza anlatacak anlatacağım. İmam Müslüm'ün sahihinde Seleme bin Ekva Seleme ibni Ekva adında e, bir sahabeden rivayet ediliyor. Ekva İrid öyle bilekli demek. İri bilekli. Adamın babasının ismi Ekva'ymış. Bu sahabi kendisi bizatihi anlatıyor yaşadığı olayı. Hadis uzunca önce ta Hudeybiye çıkışını anlatıyor. Yani Medine'den Hudeybiye'ye gidişi. Ama biz oraları geç, geçtiğimiz için oraya girmiyoruz. Zaten burada da alınmamış. Konuyla alakalı olan kısmı alınacak. Dahasında da devam ediyor. Ta ki Hudeybiye Şey, Hüdebiye diyorum. Hayber e, savaşı ve onunla ilgili mevzular gelinceye kadar. Biz burada Hayber'e girmeyeceğiz. bir Bizdaki konularda inşallah. Diyor ki bu sahabi Selame bin Ekva radiyallahu anh Biz diyor Hüdebiye'den sonra Medine'ye e, gel, gelmiştik diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun bir tane hizmetçisi varmış. Rabah adında onu gönderiyor. binitiyle kendisine ait e, aleyhissalatü vesselam'ın kendisine ait binitle ile gönderiyor. Ben de diyor Seleme bin Ekva e, Talha bin Ubeydullah'ın atını diyor aldım otlatmaya götürdüm. O Rabah adındaki adamla birlikte otlığa çıkıyorlar. Sabaha eriştikleri vakit sabah vakti yani erken saatlerde Abdurrahman Fezzari dediğimiz bu müşrik adam aleyhissalatü vesselamın bu binitine bu hayvanlara o sürüye işte e, baskın yapıyor çobanı öldürüyor ve bütün ne kadar hayvan varsa onları alıp götürüyor evet dedim ki diyor aleyhissalatü vesselamın hizmetçisine ey rebah ey rebah şu atı al hemen şeye götür talha bin ubeydullah'a çünkü onun da at ona götür ve Aleyhisselatü Vesselam'a da haber ver. Müşriklerden bir baskın yedik. Aleyhisselatü Vesselam'ın binitlerinin, bineklerinin olduğu sürüsüne bir baskın meydana geldi. Bunu haber ver diyor. Rabaha. Sonra da diyor ki Selama bin Ekva böyle diyor bir tepenin üzerine çıktım Medine'ye doğru yöneldim ya sabah diye bağırmaya başladım diyor. yani ey Erkan kalkanlar ya Medine tarafına sesini işittirmeye çalışıyor insanlara haber veriyor baskın yedik diye ondan sonra da o eşkıyaları baskın yapan kimseleri takip ettim diyor ve onlara ok atmaya ve onları öldürmeye devam ettim ve şu şiiri söylüyordum diyor Bene ibnil Ekva Vel yevmi yamur Ben Ekva'nın oğluyum Gün ise Alçakların öldüğü gündür diyor. Hem böyle söylüyor hem de onların peşinden gidiyor Onlardan diyor O eşkıyalardan bir tane adama Yetiştim diyor Onu, Ona diyor bir tane ok attım Diyor Binitinin üzerindeyken diyor Ok diyor okun ucu demir kısmı diyor Demir kısmı onun diyor direk kürek kemiklerinin arasına saplandı diyor. İşini bitiriyor orada. Sonra dedim ki: "Hudha, al bakalım." dedim. "Al sana ene ibne eqva ve'l-yemu yamurrudda." diye devam ediyor. Ben ibne eqva'yım. Yani Eqva'nın oğluyum. Bugün alçakların öldüğü gündür diyor. Bu şekilde ağzından şiirler dökülüyor. Sonra diyor ki: "Selamü aleyküm Vallahi diyor, "Ben Onlara ok atmaya ve onları öldürmeye devam ettim. Sonra onlardan bir atlı bir kimse diyor geldi diyor ben de hemen bir ağacın altına diyor oturdum. Sonra ona bir ok attım onu da diyor öldürdüm diyor. Atlı bir kimse geliyor e, Seleme bin Ekba tarafına onu da hemen öldürüyor onu da işini bitiriyor. Sonra bu eşkıya grubu dar bir böyle dağlık bir yere giriyorlar. Dağların böyle tepelerin daraldığı bir yere giriyorlar. Ben de diyor o tepenin üzerine çıktım diyor. Ve onların üzerine bu sefer taş atmaya başladım. Taş yuvarlamaya başladım diyor. O aşağıda kalmış demek ki. Sonra diyor onları takip etmeye devam ettim diyor. Hatta Allah Azze ve Celle'nin yarattığı o aleyhissalâtu vesselâm'a ait binitlerden, develerden ne varsa hepsini diyor, onların gelinden diyor kurtardım ve arka tarafıma geçirdim diyor. Onlar da, eşkıyalar da benimle e, benimle diyor, o binitlerin, develerin bizden aldıkları şeylerin diyor e, arasını boşalttılar, yani geride kaldılar diyor. Onlar da onu terk ettiler demek istiyor. Sonra ben onları takip ettim ve onlara ok atmaya devam ettim. Onlar diyor, işte ne kadar fazla onları takip etti, edip korkuttuysa... 30'dan fazla kaftan, bürde yani giysi... 30'dan fazla mızrağı yere attılar... E, ...hafiflemek için diyor. Yani kaçıp kurtulmak için. Ben de diyor, onların bıraktığı her şeyin üzerine taş atıyordum ki... E, ...Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı gelsin... ...o e, malları yani ganimet oluyor onlar... Onların işaretleriyle e, tanısınlar diye. Onların üzerine e, mutlaka bir taş yuvarladım ki Allah Resulü, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı onu bilsin diye diyor. Sonra onlar yine böyle dar, dar bir alana girdiler. Kayalık, böyle tepelik bir yerde eşkiyalar o kaçan kimseler dar bir alana giriyorlar. E, onların yanına Bir adam geliyor. Fünan İbni Bedir El Fezzari diye bir adam. Sonra bu eşküyalar hep birlikte işte kuşluk vakti olduğu için e, açıyorlar yemek yemeye başlıyorlar. Yani kuşluk yemeye, sabah kahvaltısı gibi bir şey oluyor. Ben de diyor o küçük bir tepenin üzerine oturdum diyor. Selam Ebin Ekva radıyallahu anh. O gelen adam Fezzari diyor ki bu, yani nedir bu haliniz? Yani bu gördüğüm şey nedir? deyince, onlar da diyorlar ki eşkıyara işte şu tepenin üzerindeki adam var ya diyorlar. Biz onunla karşılaştık. Vallahi diyor sabah karanlığından beri diyor, bizi bizden ayrılmadı ve elimizde ne varsa hepsini çekti aldı diyor. Bu adam hep elimizdeki şeyleri çekip aldı diyor. O müşriklerin ileri gelen o Fezzari de diyor ki, o gelen adam 4 kişilik bir müfreze grubu ona doğru, o adama doğru gitsinler diyor. Yani onun işini bitirsinler manasında ona doğru hareket etsinler diyor. O 4 kişilik grup diyor bana doğru ben diyor tepenin üzerindeydim diyor Selam Ebinekba bana doğru gelmeye başladılar diyor. Nihayet ona benimle konuşacak seviyeye geldikleri zaman öyle bir yere geliyorlar ki sesi yani işitebilecek bir konuma dedim ki onlara diyor Beni tanıyor musunuz? Onlar da sen kimsin dediler diyor. Ben diyor Seleme bin Ekvayim. Ben Seleme bin Ekvayim. Muhammed'in yüzünü kerim yapan, değerli yapan Allah'a yemin ederim ki sizden takip ettiğim her bir adama mutlaka erişirim diyor. Onu yakalarım diyor. Ve sizden hiç kimse de bana erişemez beni yakalayamaz diyor. Onlar diyorlar ki doğru söylüyor. Yani zannederim böyle diyorlar. D geri dönüyorlar. Korkup kaçıyorlar yani. Onlar geri dönünce bu seleme binek ve Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın atlılarından birkaç kişiyi görüyor. Onlar böyle ağaçlık bir alana girmişler. İlk gelen diyor eee El Ahram ibn es- esdi es adında bir sahabe. Onun pešinden de Ebu Katada El Ensari geliyor. Onun pešinden de El Miktad İbni Esved El Kindi radiyallahu anhum geliyor. Diyor ki Selama bin Ekva şeyin diyor, ilk gelen akramın atirin dizginine tuttum diyor, yakaladım diyor ve bu arada da zaten eşkıyaları kaçıp gitmişlerdi diyor. Dedim ki ona onlardan sakın, yani eşkıyalardan sakın. Ey ahram. Yani bunları bırak, onlardan sakın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabı gelinceye kadar sakın diyor seni yakalamasınlar, onlardan sakın diyor. El-Ehram adındaki sahabe ne diyor? Subhanallah. Ey Seleme diyor. Eğer sen Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsan, cennetin hak olduğuna, ateşin hak olduğuna iman ediyorsan, benimle diyor şehadet arasına girme. Bırak beni diyor. Ben de diyor onu bıraktım yoluna diyor. Sonra onunla diyor Abdurrahman karşılaştı. Bu eşkıyaların başı olan adam. Ve Abdurrahman diyor onu e, el-ekramı e, ahramı daha doğrusu atından düşürdü ve onu diyor öldürdü. Yani şehit oluyor orada. Gerçekten de orada istediği gibi şehit oluyor. Allah ondan razı olsun. Sonra diyor onun peşinde bu e, Abdurrahman eşkıyaların başı atına atlayıp kaçınca arkasından sahabeden Ebu Katade ikinci gelen adam onu takip ediyor ve onun işini bitiriyor bu sefer. Bir tanesini şehit ediyor ama Ebu Katade'ye ilişemiyor. Ebu Katade onu öldürüyor. Sonra diyor ki Selama bin Ekva Muhammed'in yüzünü kerim yapan değerli yapan Allah'a yemin ederim ki diyor ben diyor ayaklarımın üzerinde yani yaya olarak onları takip etmeye devam ettim. Halen takip ediyor. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından hiç kimse kalmadı. Ee, hiç kimseyi göremiyordum. Hiçbir toz, toprak da göremiyordum. Diyor. Onlar o şekilde e, takip etmeye devam ettim diyor. Onlar diyor, güneş batımına yakın böyle sulu bir de, e, derenin içerisine saptılar diyor. Oraya da işte Zükarat deniliyor. Zükarat az önce söylediğim başlıkta geçen Zu Karat Gazvesi diye bu işte oradan ismini alıyor. Bu müşriple bu eşkıya grubu eee Zu Karat denilen bir derecinin içerisinde sapıyorlar. Çünkü susuzlar adamlar. Perican olmuşlar, su içmek istiyorlar. Onları diyor oradan kovdum, tart ettim, bir damla su vermedim onların Arkalarına bakıyorlar. Bu adamlar işte sarı mebinek vay görüyorlar. Korkularından bir damla su içemiyorlar. Onların hepsini oradan diyor, kovdum diyor. Onlar da şiddetle böyle korkarak e, tepeni tepenin üzerinden kaçmaya devam ediyorlar. Sonra onlardan diyor yine bir adama eriştim. Onu diyor e, okumla diyor, avladım diyor ve benim attığım ok onun yine kürek kemiğinin üzerine saplandı diyor. Onu da orada işini bitiyor. Bitiriyor. Sonra yine aynı şiiri orada da söylüyor. Al sana diyor. Ve ene ibnü ene ibnül ekva vel yevmü yevmür Ben i̇bn Ekva'nın oğluyum. Gün alçakların öleceği gündür diyor. Bu şekilde onu da hallediyor. Adam ama diyor ki bu vurulan, okla vurulan adam Ey anası kendisini kaybedecek kaybedecek adam diyor. Kaybetsin veyahut Kaybedecek adam. Sen yani erkenden beri bu sabah erken vakitten beri şiir okuyan adam mısın? Sen bu musun? diyor Evet. Ben oyum. Ey Allah'ın düşman. Ey nefsinin düşmanı diyor. Ey nefsinin düşmanı olan kimse. Ben iri bilekli ekvayım diyor yani. Sonra da bu eşkıyalar bu adam da öldükten sonra adamlarından biri de gittikten sonra tepenin başında iki tane atlarını bırakıyorlar çünkü atlarını yorbu, yormuşlar onlar perişan bir hale gelmiş o atları da iki atı da bırakıyorlar Seleba bin Ekba diyor ki ben o atları binitleri de sürdüm diyor ee, hepsini getirdim sonra amir adında bir akrabası var onunla ilgili kısa e, gelecek inşallah amir diyor beni diyor Ee, böyle süt sütlü bir su ve biraz da e, ayrıca su tulumu olan bir tulumla karşıladık. İçerisinde bir, bir tulum var. İçerisinde biraz e, sütle su karışmış. Bir de ayrıca su tulumu var. İki tane tulum. Onunla karşı diyor ben de diyor onlardan abdest aldım. Birinden sudan abdest aldım ve sütten de içtim diyor. Selam'a bin ekva Sonra bir de baktım ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam benim diyor eşkiyadan aldığım deve sürüp getirdiğim onlardan kurtardığım şeylerin hepsini almış. O ganimetlerin hepsini yani mızrakları o kaftanları filan. Bilal de Bilal radıyallahu anh da bir tane deve kesmiş. Benim diyor o müşriklerden kurtardığım develerden birini e, kesmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kızartıyordu. Yani ona kebap yapıyordu diyor. O devenin ciğeriyle ve hörgücüyle. Dedim ki Ey Allah'ın Resulü bana izin ver. Beni bırak. Bu adamlardan diyor müşriklerden yüz kişiyi seçeyim. Onları takip edeyim ve onlardan hiçbirisini bırakmam. Seçtiğim adamlardan mutlaka öldürürüm diyor. Bana izin veriyon mu diyor. Daha adam doymamış maşallah barakallah. Aleyhissiratü vesselam da işte bizim böyle güldüğümüz gibi bu ışıktan azı dişleri gözün günceye kadar gülüyor. Seleme Ekvaya. Ondan sonra da diyor ki Ey Seleme sen bunu gerçekten yapar mısın diyor. Ona sana ikram eden Allah'a yemin ederim yaparım diyor. Aleyhisselatü Vesselam'da diyor ki onlar, o müşrikler, o eşkıyalar. Şimdi diyor, katafan kabilesinde ağırlanıyorlar, misafirler. Bir adam geldi diyor, onlara bir deve kesti. Onlar tam devenin derisini açacakken, yüzecekken bir toz gördüler. Ve onlara denildi ki sizi kovalayan adamlar, yani Müslümanlar geldi dediler diyor, onlar da kaçıp gittiler diyor. Yani... O eti de yiyemiyorlar, misafellikleri de yarıda kalıyor adamların. Anlatıldığına göre. Yani onların hali bu diyor. Başka bir rivayette de, e, yani bu kadar yeter, sahip olduğun yeter diyor Buhari'nin rivayetinde. Yani bu e, yumuşak ol biraz diyor, aleyhissalatü vesselam, yeter bu kadar diyor. Sonra aleyhissalatü vesselam, sabaha erdiği vakit diyor ki, bugün diyor, atlıların, suvarilerin en hayırlısı Ebu Katade. Piyadelerin de yani yaya gidenlerin en hayırlısı da Seleme diyor. Seleme bin Ekva diyor. Sonra aleyhissalatü vesselam ona bir ikram daha ikramda daha bulunuyor. İki sehem veriyor. Ganimet mallarından bir piyade hakkını veriyor bir de suvare hakkını veriyor. Sonra onları birleştiriyor. Ve daha da ikram ediyor. Aleyhisselatü Vesselam onun terkisine yani binitinin arkasına bindiriyor. Tam arkasına bindiriyor. Medine'ye doğru devam ediyorlar. Bu vaziyette. Yürürken diyor, devam ediyor. Biz diyor yola devam ederken bir adam esardı bir adam geldi diyor. Adam çok hızlı koşarmış. Kimse kendisini geçemezmiş. Şöyle söylemeye başladı diyor. Benimle yarışacak var mı? Benimle yarışacak var mı? ''Beni geçecek var mı?'' diye deme, söylemeye devam etti diyor. Tekrar tekrar bunu söyledi. Ben de onu böyle söylediğini işitince dedim ki ''Sen bir kerime yani değerli bir insana ikram eder misin? Şerefli bir insana hibye'de bulunur musun?'' dedim diyor. O da ''Hayır'' dedi diyor. ''Hayır. Ancak Allah'ın Resulü müstesnadır.'' dedi diyor. Bu hızlı giden adam Yani yarışmadan herkese geçen adam böyle söylüyor. Sonra dedim ki diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, ey Allah'ın Resulü anam babam sana feda olsun. Bırak şu adamla bir yarışayım dedim diyor. <gülüyor> Bırak şu adamla bir yarışayım dedim diyor. Aleyhisselatü Vesselam da istersen yarış diyor. Nasıldır dersen diyor. Sonra iniyor Salama bin Ekba adama diyor ki o Hızlı giden adama, koş diyor. Adam başlıyor koşmaya. Ben de diyor dizlerimi büktüm. Ondan sonra bir sıçradım diyor. Peşinden koşmaya başladım diyor. Yüksek yerlere geldiği zaman, Adam Medine'ye kadar, Medine'ye yakınmış demek ki, Medine'ye kadar yarışalım istiyor. Yüksek yerlere geldiğimde diyor, Böyle diyor, kendimi tuttum, Nefesim iyice kesilmesin diye, Orada biraz dinleniyor demek ki. Sonra, Bastım diyor arkadan koşmaya. Yüksek yerlere gelince nefsimi hapsettim. Orada diyor biraz şey yaptım diyor. Nefeslendim demek istiyor yani. Sonra da diyor adama yetiştim ve şöyle kürek kemiğine dokundum diyor. Sen artık seni geçtiler dedim diyor. Adam da evet öyle ben de öyle düşünüyorum dedi diyor. Yani adam Seleme bin Ekber radiyallahu anh o kadar düşman kovalamış. Yani dağları, tepeleri açmış, o kadar ganimet elde etmiş. Ama adam maşallah, hala <gülüyor> yarışacak gücü var yani. Allah onlardan razı olsun. Sonra diyor ben Medine'ye doğru onu geçtim diyor. Biz diyor Medine'de 3 gece kaldık, sonra Hayber için, Hayber Yahudileri için e, sefere çıktık diyor idareciler sıranla beraber 3 gece konakladıktan sonra çıkıyorlar. Su getirme. Evet, eee bu sahabe radıyallahu anh'ın anlattığı daha başka şeyler de var Hayberle ilgili onlara geleceğiz dedik. Şimdi tekrar konuya dönecek olursak Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Medine'de eee bu gazvede Medine'de Ümmü Ebn-i Mektumu e, malumunuz, e, ama olan sahabe, onu vekil olarak bırakıyor ve sancağı da Miktad i̇bn Amr'a veriyor. Ve üç gün geçtikten sonra da zaten e, Hayber Savaşı'na çıkıyorlar. Evet. Şimdi Hudeybiye ateşkesinden sonra Kureyş e, Kureyşlerle aralar Aralarında biliyorsunuz 10 yıl savaş bitirilmişti. Yani on yıl savaş yapılmayacak diye bir anlaşma oluyor. Şimdi bununla diyor e, müellif üç tane önemli e, hilekar Allah razı olsun. Böyle kurnaz, e, hileci e, kanatlardan, taraflardan en önemlisini en önemli kanadın birisi kırılmıştır diyor. Yani en önemli e, cenahda bulunan kimseler ki onlar müşrikler kastediliyor. Mekkeli müşrikler. Onların artık şeysi kırılmıştı. E, Hudeybi anlaşmasıyla. Diğer ikisi ise birisi Kureyşliler. Diğerler Yahudi. Üçüncüsü de Gatafan habilesi. Gatafan. Kureyş'in anlaşmayla bu gücü kuvveti kırılınca Kureyş biliyorsunuz e, Arap Yarımadası'nın her tarafında putperestliğin liderliğini temsil ediyordu. Onlar e, anlaşmayla e, bu şeyleri e, güçleri kuvvetleri e, kırılınca e, daha doğrusu savaşa 10 yıl ara verilince e, haliyle bu ateşkes esnasında e, Gatafanlıların yanında Gatafanlılara putperestliği e, teşvik eden onlara bunu e, bu hususta tahrik eden onları kışkırtan şiarlar da bu Hudeybiye Savaşı e, bitmişti sona ermişti şey, Hudeybiye Anlaşması ile sona ermişti yani müşriklerle yapılan anlaşma neticesinde Gatafan'ın da e, bir takım şeyleri bastırılmıştı geriye diyor sadece Yahudiler kalıyor Evet. Yahudiler. Onlar da hile, kurnaz ve e, komple ehli kimseler. Yani işleri, güçleri plan program yapıp komple kurmak. Onlar e, tekrar harp ateşini tutuşturmak, e, tekrar kışkırtmak istiyorlardı. Böyle bir niyetleri vardı. Ehli Hayber ki burada da Yahudiler var. Ehli Hayber de aleyhissalatü vesselama karşı fizipleri yani etraftaki grupları toplamış Hendek'in de hatırlayın. Eee Ali Sıratu ve Müslümanlara karşı kışkırtmıştı. Onlar aynı zamanda e, Beni Kurayza Medine'deki Kurayza Yahudilerini e, ihanet etmeye, ahitlerini bozmaya karşı da yine kışkırtmışlardı. Böyle bir hareketleri olmuştu. Medine'de münafıkların başlarına münafıkların reislerine e, ulaşarak onlarla irtibat kurarak ve Gatafanlılarla bir de Bedevi Araplarına irtibat kurarak yine fitne ateşini tutuşturan o e, Hayber'deki Yahudilerdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama da aynı zamanda e, bu Yahudiler bir suikat girişiminde de bulunmuşlar. Bundan dolayı aleyhissalatü vesselam e, daha önce anlatmıştık Selam İbni Ebil Hakik'i kalesinin içerisinde e, adamları göndererek sahabeleri, ensarlıları ona suikasla öldürttürüyor. Selam İbni Ebil Hakik, Yahudilerden olan adam. İşte bu Yahudilerin yaptığı işlerden, gadırdan yani ihanetlerinden, ahd bozmalarından, aleyhissalatü vesselam'a karşı suikas planları yapmak yapmalarından dolayı onların ileri gelen ve çok zararlı, şerli olan Selam Ebni Ebil Hakik'i de öldürttürüyordu. Evet. Nebi İngiliz aleyhissalatü vesselam dediğim gibi Kureyş'ten sulh ile, anlaşma ile, Hudeybi'ye anlaşması ile onlardan artık e, şimdi bitirip boşaldığı zaman Yahudilere bir ders vermek, onları edeplendirmek, onları terbiye etmek, bu tuzak ve aldatma ehli olan kimseleri e, terbiye etmek işiyle meşgul oldu. Bir surede, o Fetih Suresi'nde malum Allah azze ve celle yakın bir nah, nasrı yani e, zaferi ve çok büyük bir ganimeti vaat ediyor. Burada kast edilen işte Hayber. Diyor ki Allah-u Teala ufetik suresinde e, bu da biliyorsunuz e, Hudeybiye'den dönüşte nazil oluyor bu sure. لَقَدْ رَضَيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَاتِ yemin olsun ki Allah ağacın altında yani Hudeybiye'de seninle beyatlaşan yahut biatlaşan kimselerden razı olmuştu. Fe'alima ma fi kulubihim feenzela's sakinete aleyhim. Onların kalplerindeki şeyi bilmiştir ve onların üzerine bir sakinet yani bir huzur indirmiştir. Fe'tahum onlara yakın bir zaferle mükafat verecektir diyor. ve ala Birçok ganimetler vardır Allahu hakima muhakkaka Allah Allah azze ve celle Allah azze ve celle çok aziz, güçlü ve hikmet sahibidir. Wa'adakumullahal maganime nas Ve Allah size birçok ganimetler vaat etmiştir ki onları alacaksınız. Sizin için bunu acile getirmiştir. Ve keffeydiyennas ankum ve insanların ellerini sizden çekmiştir. Ve li tekun ayeten lin mu'minin, müminlere bir ayet olması için. Ve yehdiyekum sıraten mustafima ve sizi dost doğru yola, yola hidayet eder. İşte burada vaat edilen fetih yani zafer Hud, e, Hudeybiya'dan sonra Hayber zaferidir. Yani Yahudilere karşı yapılan zafer. Evet. Evet. <gülüyor> fe enzele aleyhim ifadesi onların üzerine sekineti müminlerin üzerine sekineti indirdiğiyle kastedilen edilen diyor katade rahmetullah aleyh tefsirci sabrı ve vakarı indirdi ve ve etâbehum fethan gariba yakın bir zafer verecektir derken de bu bana ulaştığı kadarıyla bunun manası diyor hayber yani hayberin fethedilmesidir diyor evet Ibn-i İshak e, rivayetinde diyor ki aleyhissalatü vesselam Medine'de Hudeybiye'den sonra Zilhicce ayi ile Muharrem ayinin bir kısmında kaldı. Sonra Muharrem'in geri kalan kısmında da Hayber'e çıktı diyor. Ibn-i Hişam e, siyircilerden diyor ki Medine'ye e, Numeyle bin Abdullah el-Leysi vali olarak yani aleyhissalatü vesselam yerine yönetici olarak tayin ediyor ve e, sancağına Ali radıyallahu anh'a verdi diyor. E, bu muhakkik alimlerden e, İbni Hacer ve İbni Kayım ise Medine'ye vali tayin edilen e, Sebbâ İbni Urfetel Gıffari'dir diyorlar. Allah <gülüyor> alem. En doğrusunu Allah bilir. Evet. Aleyhissalâtu vesselâm, kardeşlerim Hayber'e sadece rıdvan beyatında, ağacın altında beyat eden kimselerle birlikte gitmek istiyor. Niyeti böyle. Ama münafıklar durmuyorlar. Münafıklar da gitmek için, aleyhissalâtu vesselâm'la beraber çıkmak için e, gayret gösteriyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Neden? Çünkü ganimet var, mal var. Onun için Allah Azze ve Celle'nin ayet-i kerimesini okuyor onlara. Ali vesselâm. Se <Sessizlik> yekûlül mukallefûne İden talakatum ila mağanimen takhuzuhu zerun an tebikum. Bu da Fetih suresinde zaten. Sana geri kalan kimseler. Yani Medine'de oturan o münafıklar diyecekler ki siz ganimetleri almak için gittiğinizde Hayber'den elde edeceğiniz ganimetler ha yani bu kastediliyor. Ganimetleri almak için gittiğiniz zaman zerun an tebikum. Biz bırakın da sizin peşinizden gelelim derler diyor münafıklar. Yüreğini ayibetliyor kelam Allah. Allah'ın kelamını değiştirmek isterler onlar. Kulun Onlara de ki sakın bizim peşimizden gelmeyin. Kezalikum Allah min qablu. Önceden önceden Allah böyle söyledi. Feseyekulune bel tahsuduna. Bel tahsuduna. Onlar diyecekler ki siz bize haset ediyorsunuz. Yani bizim çıkmamızı istememekle siz bize haset ediyorsunuz diyor münafıklar belkânu lâ yefkahûne illa galila bilakis onlar çok az anlayış sahibidirler çok az fıkh edebilirler diyor. bu da münafıkların hali neticede kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sadece o Rıdvan beyatında bulunan kimselerle çıkacağını ilan ediyor onlarda kaç kişi bin 400 kişi. Hudeybiya'da bunlar 1400 kişiyle birlikte çıkıyor. Hazırlıklar yapılıyor ve hareket ediliyor. Şimdi Hayber'e gelince Hayber böyle Arap beldelerinde en verimli araziye sahip bir belde. Bir arazi, en verimli topraklar orada. Ve Hurmaların çokluğuyla meşhur olmuş. Hurma ağaçlarının çokluğuyla meşhur olmuş bir yer. Ayrıca suları ve kaynakları da var. Yani e, su pınalları vesaire gibi yerler var. Medine'nin kuzey tarafında Medine'ye 165 kilometre uzaklıktaki bir yer. Hayber. Sadece hurma ağaçlarıyla meşhur değil. Oranın hububatı, meyveleri, semeratları ne varsa o en güzelleri orada bitiyor. Yani o o o gibi mahsuller de orada yetişiyor. Ayrıca e, Gatafan kabilesinin kontrol ettiği bir pazarları da var. Yani pazarları da meşhur. Hayberin. Pazar kuruluyor yani orada. İşte bu önemli e, iktisadi konumdan ve coğrafi konumdan dolayı e, tacirler ondan sonra sanatkarlar ve mal sahibi kimseler, zenginler mutlaka orada yani peş peşe devamlı konaklanlarmış. Böyle bir yere, böyle bir öneme sahip. Hani stratejik deniliyor ya, öyle. Evet. Ayrıca orada kalan kimseler, Araplar, Yahudiler karışmış bir durumda. Ee, özellikle Beninadır'ın sürgün edilmediğinden bu Yahudilerin sürgün edilmesinden sonra o Hayber'in nüfusu iyice artıyor hem Araplardan hem de Yahudilerden kimseler var. Ama Yahudiler daha fazla çoğunlukta. O, onu kastediyor Allah-u Alim. Evet, bu Yahudi e, kimseler, yani Hayber ahalisi Hayber'de e, kalan kimseler beni nadır Medine'deki bir, Nadir oğullarının ileri gelenleri kendilerine e, ulaşıp da kendileriyle bu Hayber'le irtibat kurduktan sonra özellikle bunların düşmanlıkları ortaya çıkıyor o Hayber'den kaynaklanan düşmanlık asıl diyor Beni Nadır'ın onlarla buluşmasından birlikte hareketinden sonra meydana gelince Ki Beni Nadır sürgün edinmekle memleketlerinden yani Medine'den sürgün edilmekle çok acılar çekiyorlar ve gurur ve kibir içerisinde Medine'den çıkıyorlar Ama onlar intikamlarını içlerinde saklıyorlar, gizliyorlar. Yani gizli bir kin, nefret, ondan sonra intikam besteleri söylüyorlar, besteliyorlar adeta. Yani sürekli bunları dillerinde söylüyorlar, şarkılar halinde. Ve bu kimselerin ileri gelenlerinden de Selam İbni Ebil Hakik, az önce söylediğim aleyhissalatü vesselamın E, öldürttüğü adam. Bir de Kinane bin Rabi ve Huye ibn-i bu Yahudilerin ileri gelenleri. Bu Hayber'e kaçıyorlar zaten. Hayber'de bunlar e, onlarla birlikte oluyor. Nihayetinde bunlar da öldürülüyor tabii. Evet Medine'deki bu ileri gelen e, Yahudiler de Hayber'de e, kalınca Hayber'de, Hayber'de ikamet edince Hayberli Yahudilerin düşmanlığı oradan geliyor diyor. Evet. İşte bu <gülüyor> kimselerin e, gücünün kuvvetinin kırılması onların yeryüzünde zelil hale getirilmesi <gülüyor> ve onlara e, güzel bir ders verilmesi gerekiyordu. Hayberli bu Yahudilere Bunun e, neticesinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ashabıyla birlikte Hayber'e e, çıkıyor. Onlara Hayber'e doğru hareket ettiriyor. Ve Hayber'e giderken her yüksek tepeye geldikleri zaman tekbir ve tehlil getiriyorlar. Yani Allahu u Ekber ve la ilahe illallah diyorlar. Evet. Ve bu hususta da mübalağa yapıyorlar. Aşırı bir şekilde bunu söylüyorlar. Yani Oraya giderken savaşın böyle e, ruhu, canlılığı dillerinde dolaşıyor. Her tepeye geldiklerinde Allah-u Ekber, La İlahe İllallah diyor. Bununla ilgili hadisi Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh rivayet ediyor Buhari'den. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hayber'e, gazveye gitti. Yani savaş için hareket ediyor. Ali Aleyhisselatü Vesselam, E, hayber tarafına yöneldiği zaman insanlar bir vaadinin üzerine çıkıyorlar ve seslerini tekbirle yükseltiyorlar diyor. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Sonra La İlahe İllallah şeklinde tehlil getiriyorlar. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ya yumuşak olun nefsinize karşı. Yani nefsinizi kontrol altına alın. Sizler inneküm la ted'ûne esamme gâiben ve la gâiben Siz sağır olan ve yani gaybde olan e, hala hazırda olmayan birisine dua etmiyorsunuz, çağırmıyorsunuz ki diyor. İnneküm tedune semian Siz muhakkak sizi işiten ve size yakın olan kimseye dua ediyorsunuz diyor. Bağırmanıza yani aşırı deneyen bağırmanıza gerek yok diyor. Ve makum. O sizinle beraberdir. Hani onlar galayanla Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahe illallah deyince Alisrat Vesselam onları On Onun için e, bu, bundan çıkarılacak ters gelecek inşallah mutedil olmak gerekiyor. Evet. Diyor ki sahabe Ebu Musa el-Eşari ben diyor alisrat Vesselam'ın arkasındaydım. Ben de diyor la havle ve la la billah diyordum diyor. Bunu da Aleyhissalatü Vesselam işitince diyor ki ey Abdullah İbni Gays, Evet, o sahabeye, arkasındaki sahabeye hitaben. Dedim ki diyor, lebeyk ya Resulallah, buyur ey Allah'ın Resulü yani emrine amadeyim ne, ne diyorsun demek, lebeyk diyor ki sana diyor cennet kelimelerinden, hazinelerinden cennet hazinelerinden bir hazineye delillik edeyim mi, söyleyeyim mi göstereyim mi diyor. Tabi ki ey Allah'ın Resulü diyor. Anam babam sana feda olsun yani ne demek, Tabii ki söyle diyor. O da diyor ki, la havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Cennet hazinelerinden bir hazinedir. Bu zikrin adedi hususunda bir şey gelmemiştir. Yani şu kadar söylenir, bu kadar söylenir diye hadiste böyle bir şey bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. Akla geldikçe söylenir bu. Evet, burada da, a.s.a.s. Bak işte savaşa giderken bir zikir öğretiyor insanlara. Ne diyeceklerini. Ne kadar değerli bir fikir olduğunu öğretiyor. Bununla ilgili e, alacağımız ders gelecek inşallah. Sonra e, yola devam ediyorlar. Gece yürüyorlar. E, Amr bin Ekva Amr ibn Ekva bu Seleme bin Ekva'nın akrabası onu ileriki derslerde söyleyeceğim. Amr bin Ek, e, da bir şiir söylemeye başlıyor. Sesi güzelmiş, güzel şiir okuyan bir sahabeymiş bu Amr. Amr ibn Ekva. Böyle güzel güzel tatlı tatlı şiir söyleyince aleyhissalatü vesselam bu şiir söyleyen kimdir diyor. Yani bunu söyleyen kimdir deyince diyorlar ki Amr ibn-i Ekva. Aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah onu bağışlasın. Allah Diyor ki sahabe, hazret rivayeten Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bağışlanma talep ettiği bir kimse mutlaka şehit olurdu. Ve bu sahabe şehit olurdu. La Ömer radiyallahu an işte bundan dolayı diyor ki ey Allah'ın nebisi diyor e, Amir'la bize, Amir'la bu adamla yani biraz bize fayda verseydin ya yani onun bizim aramızdaki kalması biraz uzun olsaydı diyor. Bildiği için. Yani Allah'ın Resulü'nün bir kimse için bağışlanma talep ettiğinde o mutlaka şehit olmuş. Evet. Bu hadis e, bu konuyla ilgili bir hadis var uzunca onu da söyleyeyim bitiriyorum inşallah. İmam Buhari e, sahihinde Seleme bin Ekva'dan işte o Amr bin Ekva'nın dedim ya akrabası, ondan rivayetle diyor ki, biz diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam beraber Hayber'e çıktık. Geceleyin yürüdük. Ve e, topluluğun içerisinden bir adam geldi. Amr'a dedi ki, ey Amr şu kısa vezinli şiirlerinden bir şiir söylesem Dedi diyor. Yani savaşa teşvik etmek, insanları coşturmak e yani güzel, coşkulu bir şekilde hareket etmek için. Amr diyor, böyle güzel şiir okuyan bir kimseydi. Ve binitinden iniyor ve şöyle söylüyor. Allahumme levla ente mehtedeyna vela tesaddaqna vela salleyna faghfir fidaen leke metagayna wa tathbit alaqdam in laqina wa alqina sakinatan aleyna inna iza siha atayna wa bis siha aw balu aleyna bu kuzencileri tabi bizim okuduğumuz gibi değil şöyle canlı canlı güzel güzel vezinli bir şekilde okuyor ondan sonra devam ediyor burada diyor ki Ey Allah'ım sen olmasaydın biz hidayet bulamazdık. Ne namaz kılar ne tasadduk ederdik. Bizi bağışla canım sana feda olsun. Evet, biz hayatta kaldığımız sürece canım sana feda olsun ey Allah'ım diyor. Ve bizim ayaklarımızı düşmanla karşılaştığımız zaman sabit kıl. Üzerimize sekinetini huzurunu indir. Biz çağrıldığımız zaman biz çağrıldığımız zaman geldik diyor. Yani düşmana çarpışmak, vuruşmak için çağrıldığımızda geldik. Ve çağrılma esnasında müşrikler diyor bize yüksek sesle e, yardım istediler. Bize karşı yüksek seslerle bağırışarak, çağrışarak yardım istediler diyor. Böyle bir şeyi söylüyor. Bunu duyunca işte Hani hadisin detay bu ya e, Bu şiiri okuduğunu duyunca Aleyhisselatü Vesselam kim bunu okuyan diyor Diyorlar ki Amur bin Allah ona rahmet etsin diyor. Ondan sonra da şehit oluyor Evet Allah hepsinden razı olsun Allah Azze ve Celle Onların yolundan gitmeyi bizlere nasip etsin Bizlere İslam'ın güzelliğini, lezzetini alıp yaşamayı nasip etsin. Aa. Hem çocuklarımıza, hasreten gençlerimize kardeşlerim. Hazza <gülüyor> vallahu